Muhterem Müslümanlar, Kaddes kitabımız, Kur'an-ı Beyan'ın Allah nezdindeki kıymeti, bizim için getirdiği şeyler, beşere vaat ettiği hususlar muvaciyesinde ilahi kelam olduğu hususunun tahlilini yapıyorduk. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir evvelki derste sizlere onun lafızlarının, kelimelerinin çok zengin olduğunu, Kur'an kelimeleri birbirine dayandığını, birbirini desteklediğini, Kur'an'da anlatılmak istenen maksadın etrafında bütün bir Kur'an, bütün Kur'an'ın sureleri, Surelerdeki maktalar, maktalar içindeki ayetler, ayetlerdeki kelimeler, Aynı hususa parmak bastığını desteklediğini, Verilmiş misalleri Kur'an'dan vermek suretiyle arz etmeye çalıştım. Öyle bir kelam, öylesine tatlı insicam içinde bir kelam ki, Bütününü bir tek ayette bazen ifade eder, bazen bir ayeti, bir ayette ifade edilecek hakikatları, manaları, insicamı hiç bozmadan, insanın zihninin yadırgamayacağı, kalbinin hor görmeyeceği, hislerinin hüsnü kabul göstereceği keyfiyet içinde bütün bir Kur'an'da anlattığını görürüz. Bir tek hakikat bazen bir çekirdek haline gelir, bazen bir çekirdek koskoca ağaç halinde karşımızda arzı idare eder. Çekirdekten ağaç olmaya kadar bütünüyle onu gören bu onun ihtivasını bilen, ihtiva ettiği şeyleri bilen, ismiyle beraber müsemmayı bilen, Hazreti Allah'a vermedikten sonra, Kur'an-ı Muhsül beyanı izah etmeye imkan yoktur. Keza onun usluplarındaki garipliği, bediliği anlattım. <gülüyor> Mukattahtan bir kısım misaller verdim. Matematik açısından ele alabileceğimiz şekilde misaller arsettim. Sadece mukattaat açısından Kur'an-ı Kerim ele alınsa, Allah'a isnat etmedikten sonra izahı imkansız olduğunu göreceğiz. Ve en son olarak da ifadelerindeki haşmeti arz ettim. Onda göklerin ve yerin haliki Allah konuşur. Onda bütün bir kainat kitabını yazan, kudret ve iradesiyle yazan, bizim anlayışımızı havale eden, sonra o büyük kitaba bir fihrist halinde insanı yaratan ve insanda hitap çiçeğinin açmasını temin eden, insanı konuşturan, aziz yapan, karşısına alan, onunla konuşan Allah konuşur Kur'an'da. Öyle konuşur ki sen kalbindeki tahavülattan al da kainatın en uzak köşelerindeki nebulozların tahavülatına kadar, bütün bunları başka şeye verdiğin zaman izah edemeyeceğin manalar, muammalar karşına çıkacak. Allah'a verdiğin zaman kalbin rahat edecek, huzura kavuşacaksın. Asıl sebebini şimdi buldum diyeceksin. İşte bu noktaya yükseldiğin an, Allah'ın kelamını dinleyecek ve haşmeti göreceksin. Senin başında duracak... Yerde, zemindeki tahammülatı anlatacak. Yağmuru ben yağdırıyorum diyecek. Ve sen göreceksin ki yağmuru ona vermediğim zaman izah imkansızdır. Katiyen anlayacak bileceksin ki tabiat kanunlarıyla yağmuru izah etmeye imkan yoktur. Onu buhara bağlasan, buharı denize bağlasan, güneş, küreye arz münasebetleri, havanın kesafeti, buharların kaçmaması... Bir sürü muamma karşına çıktığı an Allah diyeceksin. Denizin berasında Allah var. Buharlaşmanın ötesinde Allah var. Neyi düşünürsen verasında Allah var diyeceksin. Ve işte yağmuru konuştururken şüpür şüpür onun seslerinde. Yerden otları bitirirken tatlı tatlı onların hüşürtülerindeki seslerinde. Dolu yağdırırken onun sesinde. Suları şakır şakır akıtırken onların sesinde hep kendine has, eda ve hava içinde ilahi iradenin sesini, ilahi iradenin işlediğini görecek ve duyacaksın. Ve işte bu mana ufkundan ve noktasından Allah'ın ifadesine bakacaksın. Yağmuru ben yağdırıyorum diyor, otları ben bitiriyorum, boy boy uzatıyorum ''Hurmaların başında hurma salkımlarını ben sarkıyorum. Sizin yediğiniz, tenavül ettiğiniz üzüm salkımlarını ben hazırlıyorum. Kuru üzüm çubukları içinden onları ben besliyorum. Yoksa şerbet doldurup akıtsanız o üzüm salkımlarını meydana getiremezsiniz. Sebeplerle bunları izah edemezsiniz. Verdiğiniz sebeplerle bu işin altından kalkamazsınız. Bütün bunları ben yapıyorum.'' Böyle yapan ben, öldükten sonra sizlere haş edeceğim.'' diyor. İfadenin haşmetini orada görüyoruz. Bin kitap açıyor senin önüne seriyor. Mürekkebinin rengini sana anlatıyor. Kullandığı kalemi sana gösteriyor. Kullandığı matbaa harflerini teker teker önüne seriyor ve sana diyor ki, ''Bu matbaa harflerini hazırlayan ben, bu yazıları böylesine insicam içinde dizen ben.'' Şu kalemi kullanan ben öteki alemde bunları kullanarak seni yine haş edeceğim. Söz öylesine tonunu buluyor ki Allah'a mahsus ifade. Başka türlü ifadeler içinde eşini bulma imkan yoktur. Bu biraz bedi bir zevke bağlı. İlahi ifadedeki inceliğe derinlemesine onun içine girmeye bağlı. Az gönüllerin Kur'an'a aşina olmasına bağlı. En azından okudukları gazeteler kadar Kur'an-ı Kerim'e aşine olmaya bağlıdır. Tahmin ediyorum ki her gün evlerine gelen 25 kuruşluk babalı kırıntıları tarafından çıkarılan gazetelere ihtimam gösterdiği kadar meley i aladan gelen, arş-ı azamdan gelen, insanı Allah'a bağlayan, Allah'ın kelamı kainat ve insanın manası olan Kur'an-ı Kerim'e o kadarcık kulak verse, gönül kabartsaydılar, anlayacaklardı. Bunlardaki inceliği ve esrarı anlayacaklardı. Rahmeti ilahiden, rahmetinin sonsuzluğuna atını itimat ederek hep beraber dileyelim, ben de diliyorum. Bizi Kur'an'a aşina kılsın ve hayatımızın sonuna kadar Kur'an cemaati olarak kaim ve daim eylesin. Ne büyük şeref! Bizden evvel 14 asrı gökteki yıldızlardan daha parlak edası, havası içinde nurani bir cemaat. Bütün asırların en büyük insanlarının, bütün büyüklüklerini bir tekinin şahsında bulabileceğimiz, yeryüzündeki kumların sayısınca kamil insanları yetiştiren bu muhteşem mukaddes kitap yetiştirdiği bu kamil insanlar zümresine biz iltihak etmek suretiyle bizi de hissedar ediyor. Büyük bir şeref, büyük bir payedir ama anlayana, idrak edene. Allah idraka muvaffak kılsın. Bu derste de yine onun sonsuz rahmetine istinad ederek, Kur'an'ın ı Mucizül Beyan'ın zevkli, tatlı, çok yönlülüğünü, Ayrı ayrı tabakalarda, ayrı ayrı devirlerde yaşayan insanların anlayışlarına mümaşat etmesini arz etmeye çalışacağım. Ve bu ayrı ayrı anlayışlara riayet, mümaşat etmenin yanı başında tertipteki insicam, ölçünün, nizam ve intizamın az dahi olsa bozuk olmayışını arz etmeye çalışacağım. Vaktim müsaade ederse tertibini de bu derste anlatırım. Vakit yetmezse kelimeler, cümleler, sureler sonra bütün Kur'an arasında nasıl bir tertibin, tek bir cümle gibi nasıl bir ahengin bulunduğunu önümüzdeki derste arz ederim size. Bunlar hep Kur'an'ın edebi yönüne has şeylerdir. İçtimaiyatına, onun psikolojik tefsirine, onun ilim, ve teknik sahasındaki sözlerine gelmedik. Bunlar edebi yöndeki tefsir ve izahı... ...hem de anlatanların anlattığı şeyleri anlatırken... ...ifadedeki kısırlığım, anlayışımdaki darlığım... ...meseleyi biraz bulandırıyor, boyuyor, ...anlayamayacağınız hale getiriyor... ...Allah beni affetsin, size sizi ifade ettiğim için bağışlayın beni. Kur'an çeşitli devirlerde yaşayan yaşadığı devrin kültürüyle yetişen ayrı ayrı anlayışta insanların anlayışlarına nümaşat ediyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 asır evvel yaşamış insan o dilden anlıyor. Öyle bir dil kullanıyor ki 14 sene son 14 asır sonra gelen insan da aynı rahatlıkla o dilden anlıyor. Öyle bir eda var ki onun ifadesinde Cibriyeli Emin anlıyor. Bizzat onu getiren öyle bir eda var ki, devste elindeki sopayı atıp, çobanlık yaptığı sopayı atıp, nebiler nebisinin cemaatine iltihak eden Ebu Hüreyre de anlıyor onu. Öyle bir eda ve hava var ki, sözün elmasını bakırından tefrik eden Ebubekir Bekir anlıyor onu. Öyle bir hava ve ton var ki, Habeşli köle Bilal da anlıyor onu. Öyle bir ton, öyle bir eda var ki asli saadetin nurundan, teyzinden uzak ben dahi bir şey anlıyorum, siz dahi bir şey anlıyorsunuz ve meleği âlânın sakinleri anlıyor. Bu nasıl ifade kullanmaktır ki onda en mütekamil bir dimağa sahip diyebileceğim, büyük kimseler istifadeye sahip oldukları gibi, onların istifade edebildikleri gibi dimağa hiç inkişaf etmemiş bir çobanla ifade ediyoruz. Bunda haşa ve kella, sahabe kiramın bazılarını küçük görme ve gösterme gibi bir şey anlaşılmasın zinhar. İnsanların yetiştikleri muhitin insan üzerinde tesiri çok büyüktür. Herhalde sarayda büyüyen bir insan, herhalde mükemmel bir talim ve terbiye gören bir insan, herhalde mürebbilerin, muallimlerin talim ve terbiyesi altında neşet eden bir insanın, ruhu, kalbi, hisleri, duygusu, kafası daha fazla inkişaf etmiş olacaktır sokaktaki insandan. Ama Kur'an öyle yetiştiriyor ki insanları müsavi hale getiriyor. Kimlen kimi, mükemmel bir soylu insanla çölden gelen bir çobanı müsavi hale getiriyor anlayışta. Herkes rahatlıkla rahleyi tedrisi önüne oturuyor, ondan istifade ediyoruz. İşte buna Kur'an'ın Zevkli, tatlı, renkliliği diyoruz. Ve buna camiyet diyoruz. Her anlayışa mümaşak, her anlayışa ihtiram diyoruz. Ve bunların verasında tenezzülatü ilahiye ila ukulin beşer sözü vardır. İlahi ifade insan idraki seviyesine yiyor. Allah seninle çocuk dili konuşuyor. Öyle bir dil kullanıyor ki filozof da kendi dilini buluyor. İşte bu noktada yine Kur'an mucizedir. İnsan çocukla konuşurken zelozof ihmal eder. Alın bütün fen kitaplarını okuyun. Üniversitedekini değil, lisede yazılan fizik kimya kitaplarını okuyun, matematiği okuyun. Eğer ilk mektep mezuniyseniz onlardan bir şey anlamayacaksınız. Çünkü onların anlayışına göre hitap eden o insan sizin anlayışınızı düşünememiştir. De ayet edememiştir. Fakat Kur'an'da öyle bir ada, öyle bir hava vardır ki en büyük insan Ebu Hanife ondan istifade eder. Arz ettiğim gibi Kur'an cemaatinin en çelimsizi ve o cemaatle imamlık yapanların çömezi sayılmayacak bizim gibi kimseler dahi çaplarına göre Kur'an'dan istifade ederler. Cenab-ı Hak gerçekten kameti kıymetine uygun idrakâ ve istifadeye bizleri muvaffak kılsın. Bu mümaşat, bu riayet... ...herkesin ayağıyla yürüme... ...herkesin dilini kullanma... ...insicamını da bozmamıştı Kur'an'ın. Tatlı bir hava, tatlı bir ahenk vardı. Söz söylediği zaman... ...külahını atan şairler vardı saadet aslında. İnsanların külahlarını yukarıya doğru... ...attıkları şairler vardı. Söz söylediği zaman... ...halk saatlerce kendisini dinlediği şairler, edipler vardı. Ama ifadesi gönüllerde saltanat kuran Kur'an-ı beyan saltanatı ile arzı idare ettiği andan itibaren o büyük şairler sadece geldi Kur'an'a talebe oldular. Bunun da misalini arz edeceğim sonunda inşallah. Kur'an'ın bu zevkli, çok gönlülüğünü, çok vecihlerini hadis olarak bildiğimiz Bereketli, mübarek, nurlu, büstü çok, çok güzel ifade eder. Li kulli ayatin zahrun ve batnun. Ve haddun ve matlaun. Ve li kullin şucunun ve Her ayetin bir zahrı, bir de batını vardır. İnsanda zahır sırta denir, batın da ön tarafa karna denir. Bir iç vardır, bir de dış vardır. Bir görülebilen şeyler vardır, bir de görülmeyen şeyler vardır. Vardır ya, bazısı görmese bile bazı onu görür. Nice ışık dalgaları vardı, biz dün görmüyorduk. Ama bugün bunları görür hale geldi ve bize gösteriyorlar. Her an sağımızdan, solumuzdan, sağa sola kaçışan bir sürü radyo dalgaları vardır. Duymuyoruz bunları. Fakat radyo ve televizyon bunları yakaladı, bizim kulağımıza soktu. Var dedi bu dalgalar, siz duymasanız dahi vardır. İşte Kur'an'ın da böyle bir batını, batını vardır. Radyo ve televizyon dalgalarını cem eden, toplayan, böylesine alıcıya sahip ehli kalp, bunu görür, bunu idrak eder ve bunun tefsirini yapar. Sadece bu batına dair, Kur'an'ın dünyatına dair yazılan tefsirler belki bini aşkındır. Kur'an'ın elmas dolu bu hazinesinden batını olarak alan tefsir yazanlar belki bini geçmiştir. Ama kimisi bir cüz yazmıştır, kimisi de yetmiş cüz, kimisi de 500 yüz cüz yazmıştır. Herkes yazabildiği kadar yazmıştır. Kimisi Kur'an'ın sadece bir ayet, ayetinin batnını göstermiştir. Kimisi de bütün Kur'an'ın batnını göstermiştir. Her ayetin bir zahri, bir de batını vardır. Bazısı önünü görür, bazısı da arkasını görür. Ve bunların bir haddi, bir de matlağı vardır. Menşi itibariyle kavranır. Bazen de netices itibariyle görülür. Ve zahrın, batnın, haddin, matlağın, bunların dal, dalı vardır, budağı vardır, semeresi, meyvesi vardır, en uçta semaya doğru ser çeken yaprakları vardır. Bunlara her devirde insanlar muhtali olmasa bile bir gün gelecek muhtali olacaklardır. Onun için devirler geçte, binlerce sene Kur'an-ı Kerim'in üzerinden geçte, o yine zaman aşımına uğramayacak, aşınmayacak, yıpranmayacak, terü taze gençliğiyle, taravetiyle arz-ı didar edecektir. <Gülüyor> Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ondan büyük manalar anladı, idrak etti ve anlattı. Ondan bin sene sonra gelen yine ondan büyük manalar çıkaracaktır. 2000 sene dünyanın ömrü varsa sonra gelecek kimseler yine ondan büyük manalar çıkaracak ve bu asırda çok büyük manalar, cevherler çıkarıp idrakimize havale edenler vardır. İstifadeye Allah muvaffak kılsın. Bir iki misal arz edeyim bu vadide size bu camiyeti. nasıl çeşitli insanların anlayışına numaaşat yapıldığını göstermek için. Arz ettiğim bu şeylerde çok defa his ve heyecanı ifadelerim Kur'an değil ki size vereyim. Ancak hissi olabilecek mevzularda ben hislerimle devreye girebilirim. Her yerde her şey olarak ortada görünme, her şey olarak insana hitap etme, bu sadece ve sadece Allah'a ve Allah'ın kelamine mahsustur. Bu kabilden arz edeceğim şeyler içinde his ve heyecan bulamazsınız. Ama ölçü bulursunuz, istas bulursunuz, mantık bulursunuz. Kur'an'ın bu yönünü bulursunuz, yani zahranı bulursunuz. Bulur ve istifade edersiniz. Siz bulun, kafanızda tutun ve değerlendirin. Çok uzun boylu, ben bu mevzuda iddiaya hakkı olmayan bir tipim. Çünkü onların, belki size bin defa söylemişim, havhavcısı olamam. Bununla beraber iddia da edebilirim. Kur'an'ın bütün ayetlerinde böyle çok yönlülük bulmak mümkündür. Hatta sıksam kendimi, Fatiha'yı bu çok yönlü taraflarıyla size çapında arz etmeye, arz etmeye Allah imkan versin, arz edebilirim. Kur'an'ın zevkli çok gönlülüğü vardır. Ama onlara geçmeden, tekellüfe katlanmadan, kalbim o işleri kaldıracak halde olmadığından, misal vermiş kimselerin misalini, size aktarmakla ikhtifa edeceğim. Amme suresinde kısa kısa ayetler vardır. İki kelimeden, üç kelimeden ibaret ayetler vardır. Amme ye tesâelûn anil nebe'il azîm ellezî fîhî muhtelifûn kellâ durarak bıraktığım bu mübarek iki kelimeden, üç kelimeden ibaret Bunlar hepsi birer ayetten ibarettir. ''Elem neca'lil arda mihâda'' Sonra da bu geliyor. Yeri bir beşik yapmadık mı? Döşek yapmadık mı? ''Vel cibâle evtâda'' Eğer mahsufu sayarsak üç kelime. Mahsufu saymazsak kasfedilen bir kelime var. Atıfla gidiyor o. Atıf olduğundan. Üç kelime mahsufu saymazsak iki kelime. Elem arda mihada vel cibale Bütün iki kelimeden ibaret bu sözlerde çok gönlülüğü görürsek Kur'an-ı Kerim'in sair ayet ve surelerini bunlara kıyas edebiliriz. Bir yerin bir döşek olarak anlatıldığını söylüyor Kur'an-ı beyan burada. İnsanın ayağının altına serilen bir şey. Ama buradaki mihat, meht kökünden, müht kökünden gelmektedir. Bunun da ilk defa zeminin ayağımızın altında bizim istifademize müheyya hale getirecek, çeşitli şeyleri bitirmeye müheyya, bir döşek halinde serildiği manası anlatılmaktadır ki, Yerin üzerinde gezen en âmi insan dahi, yerin gezmeye müsait, tozmaya müsait, seyr seyahata müsait, teneffüse müsait manasını anlayacaktır. Bedi bir zevkle, edebi bir zevkle buna bakan, hemen meht manasına, beşik manasına intikal edecektir. Ha bu gaflette döşek üstünde istirahat etmeyi anlamanın yanı başında, beşik manasına hemen intikal edecektir. Ve şu manalar tahattür edecektir onun kafasına. Bir edip havasıyla meseleyi ele alırsa. küreyi arz sallanan bir beşik gibi sallanmaktadır. Fakat öylesine tatlı ve ahenkle sallanmaktadır ki sahibi buna beşik demektedir. Beşik olarak istifademize arz edilmiştir. Biz bunda bir ahenksizlik müşahede etmiyoruz. Estsek etrafımızdaki şeyler kaçacaktır dışarıya. Esek uykumuz da kaçacaktır, esek rahatımız da huzurumuz da kaçacaktır. Rahat uyuyoruz, rahat istirahat ediyoruz. Bir derdele havası vermiyor bize. En şefkatli bir annenin dahi o ahenk içinde sallamasına imkan olmayan tatlı bir ahenk içinde sallanan bir beşik var, bizi sallıyor. Dün evvelki gün babamızı, dedemizi, bugün bizi, yarın bizim evlatlarımızı sallayacak. Rahmanur Rahim'in bu mevcudadaki sonsuz rahmetini hatırlatan, bu manayı anlayacaktır. Bir başkası daha derin düşündüğü zaman bunu mihat kelimesini alemlercil ardına da bakın her anlayışa nasıl hitap ediyor bu. Bu sadece insanların bulunduğu yerde, herkes kendi bulunduğu satıhta, bir satı halinde onların vaziyetine arz edilmiş manasını da ifade ediyor, onu dahi içine alıyoruz. Yani herkes bulunduğu noktaya göre bir satıhta, bir düz yerde bulunuyor gibi bir manayı da ifade ediyor kök olarak. Öyle kelime kullanmış ki burada hazine. Bu açıdan da bir ilim adamı ele alınca şunu görecek Küreyi arz vaka yuvarlaktır. Gazı Beyzavi'nin yedi asır evvel dediği gibi Küreyi arz yuvarlaktır ama fakat çok geniş olduğundan üzerinde geniş geniş satıhlar bulmak mümkündür. İnsanlar küre-i arzın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar daima karşılarına onun satıh olduğu şekli çıkacaktır. İnsanlar yanılacak ona satıh nazarıyla bakacaklar. Halbuki o bir küredir. da asır evvel Beyzavi söylüyor kürenin küre olduğunu. Kur'an'dan anlamış söylemesi gayet normaldir. Çünkü Kur'an da bunu ifade ediyor. Meseleyi Galile'ye dayananlar, Koperniye dayananlar, kör batı hayranları ciddi bir içinde içindedirler. Kur'an açık söyler bunu ve bizim tefsircimiz söyler. Yedi asır evvel yazılan tefsir de elimizdedir yani. Atmıyorum burada göstermeye hazırız. Coğrafya ile iştigal eden bir insan, küreyi arzın küreviyetiyle meşgul olan bir insan da bu manayı anlayacaktır. Cami. Onun için diyorum ki filozof Kur'an'ın Musa beyan okuduğu zaman kendi anlayışına ayet edildiğini anlayacaktır. Elinde tarası, ağaçları buduyan bir adam, bir köylü, kentli okuduğu zaman "Elem nec'alil arda mehada" Yeni bir mihad olarak yarattık. Ama dilin inceliğine vakıf olsa anlayacaktır o da kendine göre. O da bir mana çıkaracaktır. Sadece filozofun anlayışına bağlı kalmayacaktır. Amir insan bir insandı çoban ve edebi zevki bedi zevk olan da ondan bir mana anlayacaktır. Walcibale <gülüyor> ötada, bakın bunda da duralım iki cümleyle. Dağlarda kazık olarak yaptım diyor yapmadın mı diye istifam olarak soruyor. Ama istifam ispatidir. Yani yaptım. Dağları da küreyi arza kazık olarak getirdim, tespit ettim. Bunda da her anlayış kendine göre bir mana anlayacaktır. Evtat, vetit. Ben sırasıyla aklıma gelebilenleri burada size yine arz edeyim. Herkes nasıl istifade ediyor? Bunlardan bir şeyler anlıyoruz değil mi? En âmi bir insan, sadece nazarını itimat eden ve görüşüne göre hadiseleri, nesneleri, şeyleri ve şeyinleri değerlendiren, yeryüzüne baktığı zaman kazıklar halinde, direkler halinde, sütunlar halinde karşısına çıkan dağları görecektir. Binaenaleyh istifadesiz kalmayacaktır. Allah yeryüzünde dağları kazıklar halinde, sütunlar halinde, direkler halinde diktim nazarınızı arzettim manasını anlayacaktır. Ama bir şair böyle anlamayacaktır bunu. O kendi edebi zevkine uygun şu manayı çıkaracaktır. Yeryüzü bir tabandır. Sema yıldızlarla yıldızlı bir tavandır. Sema etekleri ufukta dağların başına yükselir, yüklenir. Dağlar Omuzlarını semanın eteklerine veri verir. Böylece dağlar semaya nispeten sütunlar haline gelir. İnsanın yaşadığı küreyi az bir kasır halinde insanın karşısında arzı-i idare eder. Tavanında binlerce elektrik lambalarının seyyar dolaştığı bir saray. Zemini gün ağ gün yem yeşil. İnsanın zevklerini okşayan tatlı renklerle dolup taşan bir taban ve onun direkleri sütunları da dağlar. Bedi bir zevk içinde bunu duyar ve kendinden geçer. Velcibale evtada sözünü anlar kendi havası içinde. Şairi edebi anlayışına bağlı kimseyi Kur'an kendi sofrasından mahrum etmez. Haymenişin bedevi bir göçer, bir göçebe bu ayetin manasına baktığı zaman onun çadırı vardır çadırının direği vardır siyah siyah çadırlar içinde su olduğu yerde olmadığı yerde çadırını kurar yaşar en ağır hayat şartları içinde tıpkı komando gibi o da bu ayeti duyduğu zaman kabadır sapadır dilden anlamaz ama bu ayeti duyduğu zaman kendi hayatına kendi hayat anlayışına göre bir mana çıkarır bundan o da mahrum kalmaz o da dağları göçebe çadırları gibi görür Toprak tabakası o çadırın kazıkları üzerine atılmış gibi müşahede eder. O da Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz ihsanı, sonsuz nimeti karşısında secde-i şükrana kapanır. Sırasıyla takip ediyoruz bunu. Heyeti içtimaiye, siyasiye ve medeniyenin mütehassıs bir elemanına götürseniz, insanların toplum hayatıyla meşgul oluyor medeniyetleriyle meşgul oluyor. Buna götürseniz bu ayeti o da kendi seviyesine göre bir şey anlayacaktır. Kazık, direk esasen üzerinde bir kısım şeyleri tutan kaide, amut demektir. Caminin kubbesi sütunlar üzerindedir. Devlette devleti idare eden parlamenterler siyasiler omuzundadır. Küreye arzın arzında kendine göre direkleri, kaideleri vardır sütunları vardır. O kendi anlayışı, kendi hayatı, hayatı içtimaiye ile, hayatı medeniye ile meşgul ya, kendi anlayışı, kendi idraki açısından bu ayete bakacak. Onun nazarında mühim olan insandır. İnsanın refahı, insanın saadetidir. İnsanlığın medeniyetidir, insanlığın huzurudur. O yeryüzünü insanlık, insansız gördüğü zaman yeryüzünü harap görecektir. Ali, onun nazarında insan ve hayvan yeryüzünün kaideleri, direkleridir. İnsansız yeryüzü haraptır. İnsanın hayatını ayakta tutan unsurlar ve umdelerde su, hava, toprak gibi şeylerdir. Hayat-i içtimai açısından böyle, böyle düşünecektir. Dağlar dağlara o zaman intikal edecek. Dağları direk yaptı. Kazık yaptı, sütun yaptı, manasına intikal edecektir. Çünkü dağlar, suların mahzenidir. Su, hayatın, canlılığın devam etmesi için bir esastır. Wa jahlna min al-mai kullu şeyin hay. Hayatı var eden Allah, hayy eden Allah Celle Celalhu, biz bütün canlıları sudan hayy ettik demektedir. İnsanın vücudunun yüzde yetmiş küsürü su olması suyun insan hayatında ehemmiyetini gösterir. Kaliforniya çamlarına kadar, o yüz metre boyundaki çamlara kadar, şöyle böyle canlıların, yani nebati dahi vücudunun yüzde yetmiş küsürünü su teşkil etmektedir. Su çok mühimdir. Hayat için çok mühim bir unsur olan bu su, dağlar buna mahzenlik yapmaktadır. Demek ki suyun kazığı, direği, demek ki suyun temeli esasen dağlardır. Bir de toprak, bir de hava vardır. Dağlar havayı tarar, tasfiye eder, tersif eder. Demek ki hava da bir bakıma dağlara dayanmaktadır. Halbuki temiz hava olmasa insanlar yaşayamayacaktır. Hele dağların bitirdiği ormanlar, dağlar üzerinde olan ağaçlar, çamlar, katranlar, çınarlar... Bunların insanlarla karşılıklı gaz tebadülü yapmaları nazar itibarı alınacak olursa, onların karbondioksit almaları, insanın oksijen alması, onların karbondioksit vermeleri, insanın karbondioksit atması, mübadelesi, alışverişi düşünülecek olursa, dağlar daha neye mahsenlik ve neye direklik yap yapıyor anlaşılır, bu da anlaşılır. Aynı zamanda dağlar, Toprağın da bir bakıma hamisidir. Denizlerin istilasından korur. Yeryüzünün bataklık haline gelmesine engel olur. Demek ki toprak da dağlara borçlu. Ve insanlık da kendi hayatını toprağa borçludur. Ve aynı zamanda dağlar toprağın dayesidir. Toprağı beslemektedir. Birkaç bin sene evvel taş halinde arz-ı eden dağlar zamanla erimiş, toprak olmuş, akmış, toprağa karışmıştır. Eğer dağlarla toprak tabakası beslenmeseydi... ...bugün yeryüzünde bir avuç toprak bulma imkanı yoktu. Yağan yağmurlar, akan seriler, bütün toprakları denizlere götürecekti. Ama bir taraftan giderken dağlar mahzen gibi bir taraftan toprağa, yeryüzüne toprak göndermektedir. Bir dağe süt anne gibi toprağı beslemektedir. ''Velcibâle Öta'da sözünden heyet-i ve siyasiye ve medeniye ile... Meşgul olan bir insan bu manayı anlayacak. Ve Kur'an'ın büyüklüğü karşısında ma ademe şe'nek diyecektir. Ne şanın büyüktür senin. Nasıl yüce bir ifade, nasıl mükemmel bir edan var senin diyecektir. Onu da mahrum etmeyecektir. Bir başka mana. Bir arkeolog açısından ele alalım. Yerin tabakalarıyla meşgul olan bir ilim adamı açısından küreyi arzı ele alalım vel Cibal-ı manasını bir de o noktadan görelim. Küreyi arz içinde her an çeşitli maddeler birbirine karışıyor, inkılaplar var. Çeşitli kimyevi intizaçlar ve tahliller var. Bütün bu karışmalar ve inkılaplar küreyi arzın içinde öfkelenen insan gibi şiddetle hiddet meydana getirecektir. Yanardağların başından fışkıran dağların manası budur. Onlar yerin altındaki şiddetin, şiddetin, öfkenin manasıdır, ifadesidir. O öfkelendiği zaman bunları dışarıya doğru fışkırtacak, püskürtecektir. İşte bir de dağlara bu açıdan bakın. Öyle kazıklardır ki onlar yeryüzünde mütemadi zelzelenin olmaması için eski devirlerde daha çok Şimdi küreye ardın bazı yerlerinde insanın ağzı gibi yer şiddet ve hiddetini uf demek suretiyle oradan dışarıya atıyoruz. Bir uf diyor ama kendi büyüklüğüne kendi çapına göre diyor. Diyor belki bir depreme de hasret ediyoruz. Ama oradan nefes almasa çatlayacaktır o. Tıpkı insan an nasıl bir oh veya of'la teneffüs eder rahatlar. Aynen öyle küreyi arz dahili inkılaplarını bu suretle, teneffüs etmek suretiyle dışarıya atmış ve rahata kavuşmuş oluyor. İşte il-mütabakatul arzdan meşgul olan, arkeolojiyle meşgul olan bir insanda Kur'an-ı Kerim'in bu şekildeki manasından istifade edecek. O da subhane ma'a ademe şe'nek şe diyecek. Ne büyük şanın var senin diyecek. Bir daha, biraz daha derin bir anlayışa sahip olan bir insanda şu manayı anlayacaktır. Elem neca'lil alil arda mihada? Yeri çiviler halinde, kazıklar halinde kalkmadık mı? Çadırın çevresine kazık kakan bir insan, şu altındaki kürsüye çivi kıkılmışla, buna çiviyi kakan bir insan, katiyen iyiyen bilir ki çivinin dışta kalan kısmı işte olandan çok azdır. Allah Celle Celaluhu çivi tabiriyle anlatıyor dağlar. Şimdi biz meseleyi karıştırdığımız zaman görüyoruz ki, en yüksek dağların dahi yeryüzünde yüksekliğine nispeten altını kıyas etsek onun, yeryüzündeki durumu çivinin başı gibi kalırız. Aşağıya doğru olan tarafı da çivinin uzun tarafı gibi kalırız. Ve işte ilmin daha sonra anlayabileceği bu hususu Kur'an, ...bir teki cümlenin, iki kelimeden ibaret olan bir tek cümlenin içinde ifade etmiş olur. Buna zevkli çok yönlülük diyoruz. Ancak Kur'an'a has bir keyfiyettir. Belki böyle şeyler cemaati yorar ve böyle şeyleri düşünmeye niyet etmemiş, gaye edinmemiş... Kur'an'ın bu esrarını anlayıp içinde ondan bir kısım nurların belirmesini azbetmemiş etmemiş kimseler belki bundan sıkılabilirler. Ama onlar sıkılsa dahi şu direklerin dahi bunlardan hoşlandığı, istifade ettiği kanaatindeyim. Meleği âlâ'nın sakinlerinin bunları zevkle dinlediği kanaatindeyim. Ve gelecek nesiller yazılmışını, söylenmişini, okunmuşunu dinleyeceği kanaatindeyim bazılarının uykusunu getirse bile ben sıkıla sıkıla uykum gelmeden arz ediyorum Enbiya suresindeki bir ayetinde bu çok yönlülüğünü arz edeyim amme üzerinde durup arz edebilirdim bunu ve cealna nevmekum sübata çok yönlülüğü arz edebilirdim bir yönüyle nasıl bir istirahat manasını sebz sözüyle anlattığını Davut çok iyi bina, meşhime deşik adam uzla, çok akşap. Derede ina, derede لبات حملايا ده في ضحاره ركبت لبات حملا انا مش في قرط حملا انا على ركبتي ده لبات حملا ماشي ني في الا파트 نو ليه يوتت دي لا ده يا جره ده خد ري Ey Gözünü kapayıp da kainatta gezenler, kalplerindeki marifet kabiliyeti ve istidadını köreltenler, hakikata nüfuz etme imkanını kaybedenler, kafir budur esasen. Onun Allah'ı inkar etmesi işin neticesi ve semeresidir. Yani evvela o kabiliyetini kullanmamış, evvela gözünü açmamış, nimetlerin yanından körler gibi geçmiş, kalbini kullanmamış, his aleminde derinleşememiş. İşte bunları yapmış, nankörlük yapmış, nimeti nikmet görmüş, ziyayı zulmet görmüş, nehari gece görmüş. Küfür bunun neticesidir. Ona kafir deniyor Esasen bu kabiliyetle istidatlarını örttüğü için. rençbere de kafir denir. Tohumu kapadığı için. Tohumu toprağın altına attığı için denir ki kefere zürra'u. Zürra kafir oldu yani tohumun üstünü kapadı. İçinde iman neşri nemasını taşıyan, iman istidat ve kabiliyetini taşıyan, kalbini kapayan kafire de bundan dolayı kafir deniyor. İstidadını körettiğinden, nimet nimeti ilahi değerlendirmediğinden, nankörlük yaptığından kafir deniyor. Ve sonra Allah'ı inkar manasına gelen kafir meselesi bunun semeresi olarak, neticesi olarak, lazımı olarak karşımıza çıkar. Siz bu umumi manayla alın. اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ o muhabbet kabiliyet ve istidadını ketmedenler, Allah'ın verdiği şeyleri namalandırmayanlar, kullanmayanlar, kalbini inkişaf ettirmeyenler, hayatlarını gaflet içinde geçirenler görmüyorlar mı? Ennes semavati vel Gökler ve bütün yer bir retikti. Bu Yırtığı dikilmiş bir kumaş parçası demektir. Parçaları bir araya getirilmiş, bitiştirilmiş bir bütün yapılmış şey demektir. Parça parça şeyler bir araya gelmiş, bütün teşkil etmiş gaz gibi, sıvı gibi, mai gibi bir şey demektir. Retkın kamuslarda, lügatlarda manasına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Demek ki sama daha yırtılmamıştı, bir bütündü. Demek ki sema ma'i sıvı halinde gazdı, dalgalanıp duruyordu bir bütündü. Bütün galaksiler, bütün nebulozlar, bütün sistemler, bütün peşler, bütün küreler. Hepsi bir bütün halinde sema denizinde yüzüp duruyordu. Bütün bu manaları ayetinin ruhunda görecek ve herkesin seviyesine göre nasıl hitap ettiğini anlayacağız. Feth kelimesi. İşte bu aradaki yırtığı çözme demektir. Bir araya gelmiş bu gazları birbirinden ayırma demektir. Bir şeyi bir nizama koyabilmek için birini bir yere birini bir yere koyup tesbih tanesi gibi dizme demektir. Kapalı bir şeyi bir muamma'yı fethetme demektir. Fatih, fetih manasınadır. Ama ne fetih kelimesini kullanmış, ne de benim size söylediğim bu kırma, dökme, parçalama kelimelerini kullanmamış. Bu manaları ifade eden kelimeleri kullanmamış. Belki bütününü birden içine alan fetih sözüyle bunu ifade etmiştir. Şimdi bu kelimelerin manalarını siz kafanıza koyun. Ben nasıl her seviyenin, aminin, alimin bundan istifade ettiğini size arz edeyim. Alim olsun, âmi olsun. İlk defa bu ayete baktığı zaman şu manayı anlaması mümkündür. O kafirler görmüyorlar mı? اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا Gökler ve yer bir retik'ti. Yani aralarında bir nisan ve intizam daha kurulmamıştı. Yani gökyüzü yağmursuz ve bulutsuz idi. Zeminde kupkuru yeşilden mahrum idi gök-yer arasında, ipe dizilen tesbih tanesi gibi, nizam için bir dizilme daha yoktu. Buhar alışverişi olmuyordu, yağmur alışverişi olmuyordu. Gök yağmur verdiğinden dolayı, yer de yeşillikle onun yüzüne gülmüyordu. Baharıyla artık idare etmiyordu. Evlenememişti bunlar daha. İstivaç yapamadıklarından ötürü Abuz Şehre bir birbirlerine bakıyorlardı. Kerimen ruhunda bunları görmek mümkündür bu manaları görmek mümkündür. Fa <gülüyor> Biz bu nizamsız, ahenksiz şeye nizam beri verdik. İkisini birbirine bağladık. Tesbih tanelerini ipe dizer gibi dizi verdik. Yerle gök arasında izdivaç yapı verdik. Sonra gök yağmur yağdırmaya başladı. Yerden buharlar yükselmeye başladı. Göğün yağmurla gürlemesine ve gülmesine karşılık zeminde yeşilliklerle gülmeye başladı. İşte böylesine fetk ediverdik. Manasını anlayacaktır. Bu mevzuda meseleyi biraz daha derinleştiren şu manayı anlayacaktır. Gök ve yer biçimsiz, şekilsiz, menfaatsiz bir vaziyetteydi. Halbuki her işte hikmeti olup abesle işlemeyen Allah Celle Celaluhu gökten ve yerden hasıla alacaktı. Tohumu atanın mahsul aldığı gibi ekini biçenin mahtur aldığı gibi bir hasıla alacaktı. Bir ürün elde edecekti ondan. Biçimsiz, menfaatsız, şekilsiz vaziyetteydi. Kelimelerin kökünde bu mana demiştir. Derken onu zevkli bir biçime soktu. Yeryüzünü beşik haline getirdi. Semayı da yıldızlarla yaldızlı tavan <gülüyor> haline getirdi. İnsanların seyri seyahatına, kesip tozmalarına, müheyyâ bir zemin, bir bağ, bir bahçe halinde onların istifadelerine arz ettiği manasını fedi bir zevkle anlayacaktır. Hekim bir anlayışla, bir müdakifin anlayışıyla bunu anlayacak ve sonsuz bir zevka müsaarak olacaktır. Yeni zamanın ilim adamı, filozofu o da bu sözden şu manayı anlayacaktır, çok zahirdir. Yeryüzü, küremiz dahil, güneş manzumesi sair şeyler gibi bir bütündü. Kant ve Laplace bunu bir iki asır evvel söylediler. Ama Kur'an on dört asır evvel bu hakikati ifade ediyordu. Biraz evvel arz ettim, arz ettiğim kelimelerin ruhunda gazların bir bütün haline geldiğini, yığın yığın gaz yığınlarının nebulozlar halinde arz-ı ettiklerini ve sonra bunun tetk edildiğini, ölçülü, kıstaslı, nizamlı parçalandığı manasını görüyoruz. Ve sonra gezegenlerin peklerin güneşin etrafına yerleştirildiğini görüyoruz. İşte bu açıdan da Kur'an şöyle diyor. O gözü kör olası kafirler, kabiliyet ve istidadını kullanmayanlar, araştırmayanlar, tefekkürden nefret edenler görmüyorlar mı sema ve yer bir bütündü. Bir gaz yığınıydı. Sonra biz onu fethediverdik. Güneş manzumesini teşkil ediverdik. Onun etrafında peyklerini, küreleri, küreye arz gibi küreleri dolaştırır hale getirdik onu. Sözünü anlayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın ifadesindeki azamet, haşmet, ihtişam karşısında o da zevke müstaharak olacaktır. Cenab-ı Hak bizlere de anlayış ihsan eylesin. Kur'an'ı ı mucizül beyana hadim eylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Sadece camiiyeti mevzuunda size bir misal etmiş oldum burada. Bu Kur'an-ı Muhyüzül Beyan'ın lafızlarındaki camiiyettir. Manasındaki camiiyeti, onun mevzularında, bahislerindeki camiiyeti arz edemedim. Sadece kısaca söyleyeyim, önümüzdeki derste meşgul etmesin. Manasında öyle külli bir hava vardır ki, 14 asırdan beri bütün fakihler onun manasına fıkıh kitapları yazmaktadırlar. Bütün arifler irfana dair tekvim ettikleri, telif ettikleri kitapları ondan istifade ederek yazmaktadırlar. Bütün kamiller ona müracaat etmektedirler. Bütün aşıklar ona müracaat etmektedirler. Binan Ali ister tefsire, ister fıkha, ister tasavvufa dair ne kadar eser meydana getirilmiş de hepsinin mürşidi, muallimi Kur'an-ı Muhusur beyandı. Ebu Hanife'nin mürşidi Şafi... <gülüyor> Sıra aladım sanan bed. Bu Yoklukla zahmını bu Hanife azellerinin fıkıh vardır, maktut ve matbu, elle yazılmış ve tab edilmiş bu mevduda yazılmış fıkıh kitapları. Fıkıhta ihtisas yapan bir arkadaşım, bir çok iyi tanıdığım birisi aynen şöyle dedi ve diyor, devamlı da diyor. Sadece Hanifi fıkhını bir insanın hiç durmadan her gün 200 sayfa okuma şartıyla devam etse ancak 25 senede bitirir diyor. Şafii Maliki, i Hanbelidi Kur'an'a müracaat eden, onun cevherlerini kullanarak fıkı abidesini yapan Hanifi fukhasının maktut ve matbuğ, Fıkıh kitaplarını bitirebilmesi için her gün 200 sayfa okuyan bir insan ancak 25 senede bitirebilir diyor bunu. Ve siz bu ulumu aliyeyi ki bir atırdan beri mahrum edildiğimiz şu milli kültürümüzü, karşımızı, Kur'an'a dayalı, temeli Kur'an olan kültürümüzü, batıya ışık tutan kültürümüzü bilmeden, görmeden, habersiz yaşıyorsunuz. O habersiz yaşıyoruz. Bizi kültürümüzden mahrum edenlerin kemiklerini cehennemde Allah tazip buyursun inşallah. Allah belalarını versin inşallah. Bela ağzıma yakışmaz benim ama burada diyeyim. Ölmüşüne kalmışına Allah bela versin diyeyim inşallah. Kütüphanemizden bizi mahrum eden, kitabımızdan mahrum eden, kültürümüzden mahrum eden, fıkhımızı bize yabancı hale getiren, kelamımızı, tefsirimizi yabancı hale getiren kalmışını da ölmüşünü de Allah belasını versin, kahru perişan etsin yemin. Ama bu arada mütereddit ve mütehayirleri de ıslah buyursun. Ben böyle dua etmemiştim. Fakat bir kısım deccallar vardır ki, bunlar kasten Allah'ın düşmanı, kasten uluhiyet iddiasındadırlar. Bunların irşatları kabil değildir. Adeti ilahi öyledir. Hiçbir firavun rüştü erememiş, Hiçbir firavun iktidar edememiştir. Doğrudan doğruya Allah'ın karşısına çıkan, onu inkarı esas alan tarihte hiçbir firavun muhtedi değildir. Onun için onlara öyle dedim. Sadece Hanifi fıkhının okunması için 25 sene lazımdır. Kur'an'ın teyisini, bereketini bununla ölçmeye çalışın siz. Ve bu esasen bu mevzuda çaplı söylenen bir söz değildir. değil mi Bu mana itibariyle Kur'an'ın camiiyeti. Daha başka meseleleri intikal ettirebilmek için bu hususu bırakıyorum ve şu verdiğim mücmel misalle siz onu değerlendirin. Kur'an hazinesinin cevherlerini anlamaya çalışın nefsinde anlamaya çalıştım. Kur'an'ın bahislerinin mevzu ettiği şeylerin camiyeti vardır. O bütün kainatı bir bütün olarak ele alır. Teferruatına kadar söz söyler kainat hakkında. En küçük parçadan en büyük cüce kadar, en içten, en ledünden, en batından, en zahire kadar en derinden, en kışra kadar, her vadide söz söyler, her yere sahip olduğunu anlatır ve söylediği sözün her yerin, her makamın sözü olduğunu ifade eder bununla. Zerrelerin hareketinden bahseder. ve وَالْذَارِيَاتِ ذَرْوَةِ Onlara katem eder. Atomların müthiş baş döndürücü tahavülatını senin nazarına arz verir. Zerreler, atomlar küçük olduğundan dolayı bahis harici olabiliriz diyemezler. Onlar da Kur'an'ın içinde yerlerini alırlar. Mücmel olarak yerlerini alırlar. Zerrelerin sağa sola akış etmesi, akın yapması durumuna rüzgarlar diyoruz. Havanın sağa sola gitmesine rüzgarlar diyoruz. Kur'an-ı Kerim zerrelerin akışından rüzgarların akışına intikal eder. وَالْمُرْسَلَةُ der. Kur'an'ın fenne tekniğe ait hususlarını arz ederken, bu ayetlerin neler anlattığını arz etmeye çalışacağım inşallah. Ama şimdi onun camiyetini arz ediyorum. Bu mevzuda derinlik istemesinler. Zerrelerden rüzgarlara intikal eder. Bir de bakarsınız hemen insanın kalbin, kalbini ele alır. يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ kalbihi İnsanla kalbi arasına bir hüluldan, bir hailden, bir perdeden bahsedilir. İnsanın dahi anlayamayacağı şekilde, giremeyeceği şekilde, içine giremeyeceği şekilde kalbinin içine girildiğinden bahsedilir. Bir de bakarsın insanın iradesi ele alınır. Ve ma teşa'une illa en yeşa'Allah der. Siz onun dilediğinden başkasını dileyemezsiniz. Bir şey yapmak istersiniz fakat murad etmemiş de, dilememiş de yapamazsınız. ''O sizin yapmak istediğiniz şeyleri dilerse, yaptırtırsa siz de yaparsınız.'' Demek suretiyle insanın iradesine müdahale ettiğini anlatır. Bakın nasıl bir camiyet var. Mühmel bıraktığı, boş bıraktığı, hakkında söz söylemediği tek yer, tek saha yoktur. Bir de bakarsınız bir dayet-i ele alır. ''Elem nehrukkum mimme immehin'' ''Sizi hor hakir bir sudan yaratmadık mı?'' Uzun boylu insanın anne karnında neş'etini dile getirir. Ve cealnahu fi kararim mekin ila kaderin malum fe ne? fenîmel kadirun Senin önüne sahneyi öyle serer ki sen kendi içinden ne büyük kadirsin, ne büyük muhtedirsin diyeceğin yerde fenîmel kadirun der. Biz ne güzel kadiriz der. Nasıl bir damla su insan haline getirir. Nasıl sap saha? tavır tavır, tabaka tabaka onu orada neşet ettirir ve sonra dünyaya getirir. Büyütür onu. Sonra yine başka bir ayetin ifade ettiği gibi ihtiyarlatır. Erdeli ömre irca eder. Ondan sonra da ruhunu kabzeder. Tertemiz bir hayata alır. Hidayeti kılkatından alır. İnsanın durmasıyla duran göklerin, yerin ve yıldızların hayatlarının sonu ermesine hemen intikali verir. İde şemsü kuvviret وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سُجرت آياتlerine intikal eder. Güneşin ziyasının artık dürüleceği, iş yapamaz hale geleceği, yıldızların bağ kopmuş tesbih tanesi gibi döküleceği anı sana hatırlatı verir. Öyle gelirsin, öyle de gidi verirsin der. Bir bakarsın kainatın ilk bidayete dikkat çeker. Summa tawa ila sema'i ve hiye Sonra iradesini semaya tevcih etti. Halbuki sema o zaman bir duman gibiydi. Bir bulut gibiydi, bir nebulozdu. Tarih bir hakikati ifade ediyor. Tesviye eder, düzeltir, biçime kor onu. Hemen bir de bakarsınız oradan daha başka bir daireye intikali verir. O semaları bozacağı ana intikali verir. Her dairede Kur'an-ı muciz beyan söz söyler. Ya menassee semaa taqis Dün Buhar Bugün tasfiye edip yapılan bu semalar bir gün gelecek kitap yaprakları gibi kapatılacak. İşin bitti denecek. Başka bir alem açılacak. Başka bir kitap açılacak. Sözün ifade eden. Yaumena tus'ama kataytiscil lilkutub. Kitabın yapraklarını dürdüğümüz, kapadığımız gibi. Büyük bir bohçayı kapadığımız gibi. Büyük bir şey katliya katliya küçük hale getirdiğimiz gibi bütün semaları da biz kudretimize bir gün bu hale getireceğiz. Demek suretiyle o dairedeki müthiş dehşet veren fakat tatlı bir dehşet veren, ucunda rahmet kokan bir dehşet veren edasıyla sözüyle ifade etmektedir. Bir bakarsınız insanın yüzünün ekşediğini. Hayatın mesuliyeti altında ezildiğini ve kaçtığını ifade eden ayeti ele alır, hayatın muhasebesini yapar. Ya ümre tüblet terâirle insanların karşısına çıkar, bütün sırların ortaya döküleceği günü insana hatırlatır. Ve teşhedu aleyhim elsinetum ve, ve der. El ayak göz kulak dil dudak. Her şey insanın lehinde veya aleyhinde şahid edecekler. Hemen bunu hatırlatır. Ve bu dehşetli manzumeyi tamamlamak için ya umme mer'u min ahlihi ve ummihi ve ve ve sözüyle gelir. İnsan babasından, anasından, kardeşinden, avradından, çocuklarından kaçı vereceği o sahneyi hemen insanın nazarına arz eder. Oraya da karışır, orada da söz söyler. Bir de bakarsınız vecûhun ya'me nadır nadiratun ila rabbihâ nazire. Son söz bu olsun bizi böyle etsin inşallah taala bazı yüzler nezret içinde, behçet içinde, bütün güzelliklerden güzel, bütün güzellikler binde biri olmayan cemalini gören yüzlerin nezret ve behçetini anlatır ve nazarların kendisine nazar ettiğini, işin sonununda bu olduğunu ve bunun varidvanum minallahı akbar ayetiyle anlatıldığını ve ziyade sözüyle dile getirildiğini insanın nazarını arz eder, cennette cennette cemalullahi müşahedede, ettiği zaman bütün nimetleri unutmada o tatlılığı, o zevki dile getirir. Cami bir hüviyeti vardır. Zevkli bir renkliliği vardır, bir tatlılığı vardır. Hayatın her tafası onda şerh edilir. Bütün hayatın alakadar olduğu bütün kainatla anatomisinin Kur'an'da yapıldığını görürüz. Çok vazih olarak en küçük noktaların elektron mikroskopla büyütüldüğünü insanların nazarına arz edildiğini müşahede ederiz. Cenab-ı Hak bu tatlılığı idrak etmeye muvaffak kılsın. Onun zevkiyle bizleri müstarak kılsın inşallah. Bunun içindeki Kur'an'ı, Kur'an'ı mohesül beyanı ve Kur'an'i hakikatları gören, duyan, okuyan dün ve bugün binlerce büyük. Başı yüce dağlar kadar yüksek o büyükler. Bulutlu dağlar gibi dumanlı büyükler. Karlı dağlar gibi büyükler. Kur'an-ı Bey'anın bu büyüklüğünü idrak ettikleri andan itibaren serfuru ettiler. Kur'an'ın karşısında dize geldiler. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Hakikatlar mecmuası dinini neşrettiği zaman, Allah'ın dinini tebliğ ettiği zaman o cemaat içinde çok güçlü insanlar vardı. Bunların pek çoğu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın rahleyi tedrisi önüne geldi çöktü ondan hakikat dersi almaya başladılar. O büyük şair Züheyr İbni Süleyman'ın her iki oğlu Kabe İbni Züheyr ve Büceyir İbni Züheyr. Dev bu iki şair nebiler nebisinin huzuruna oturuverdiler. Onlar söz söylediği zaman herkes dilini tutar onları dinlerdi. Ama gün geldi ki onlar dilini tuttuğu Kur'an'ı dinlediler. Kâb-i ibn -i Malik Kur'an'ın rahle-i tedrisi önüne oturdu. Kılıcı nasıl işlekti, nasıl cesurdu sözü mızrağından daha tesirliydi. Öyle söz söyler ve insanın beynini parçalardı. O da nebiler nebisinin karşısında bize geldi. O büyük şair Hassan, Ruhu Kuddüs'e teyit edilen Hassan, Nebiler Nebisi'nin karşısında dize geldi, onun meddahı oldu. Küfrü met ediyordu, şirki met ediyordu, âbâ ecdadıyla iftihar ediyordu. Ama Nebiler Nebisi'ni görünce met edilecek şeyi buldu. Ondan sonra sözünü, sazını tamamen onun istikametinde kullanmaya başladı. Nebiler Nebisi de Ruhu Kuddüs'e teyit et Allah'ım dedi. O büyük kadın Hansa, kardeşi Sak hakkında destan yazmıştı. Daha cahiliye devrindeyken öyle bir destan yazmıştı ki kaşından gözünden, kaşının kemanından yanağının gamdesinden bahsettiği bu destanda onu dinleyen herkes ağlıyor ve kendinden geçiyordu. Söz sultanı bir kadındı. Kardeşi için bu destanı yazan bu büyük kadın çok büyüktü. Müslüman oldu da dört oğlu İran önlerinde şehit olduğunda vefat ettiğinde aynen şöyle diyordu. Bir anaydı. Ne mutlu size, ne mutlu ki benden evvel peygamberime kavuşuyorsunuz diyordu. Nasıl oluyor böyle dönüyor bu insanlar? Sadece onun bu söz söyleme mevzuunda, söz söyleme sanatında o gün nasıl geçerli bir kadın olduğunu göstermek için bir misal... Daha evvel bir iki yerde arz ettiğim bir misal arz edeceğim. Şair Hassan İbni karşılaştı. Biraz evvel bahsettiğim nebiler, nebisinin medtahı, o şair Hassan İbni Sabit karşılaştı. Hassan'ın bir sözü var. Dört satır, iki mısladan ibaret bir sözü var. لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ فِي ve وَاَسْيَافُنَ يَقْدُرْنَ min نَجْدَتِنْ دَمَى Veletna bani al-anqa ve ibn muharrik fa akrim bina halan ve akrim binabnama Bu söz şair Hasan'a göre büyük bir sözdü. Kendi nesliyle, sülalesiyle, hasep ve nesebiyle iftihar ediyordu. Şair Hasan burada konuk misafirperverliklerini, konaklarının açık olmasını Teknelerinin çokluklarıyla ve parlaklıklarıyla anlatıyordu. Mücahit bir kabileden geldiğini kılıçlarından damlayan kanla anlatıyordu. Bu sözler içinde. Ve aynı zamanda dünyada eşi bulunmayan anka gibi evlatlar dünyaya getirdiğinden bahsediyordu. Ve sonra da hem dayısıyla hem de amcasıyla iftihar ediyordu veya evlatlarıyla iftihar ediyordu, övünüyordu. Sözün manası... ...bu arz ettiğim şeyler içinde dolaşıp duruyor. Fakat bakın ki kadın, Hansa bunu dinlediği zaman... ...bu iki mısralık şiirde sekiz tane yanlış buldu. Bu sekiz, iki mısralık şeyde sekiz yanlışı bulan kadın... ...on sene Kur'an-ı beyanı dinledi de... ...şunda şöyle olması lazımdı demedi. Bütün gönlüyle kendini Kur'an'a verdi. Ben size arz edeyim. Seyfilerde tespit ediyor... لَنَا الْجَفَنَاتُ الْغُرُّ يَلْمَعْنَ fit الدُّحَا Bir parçası bu. Bu satırlardan birisi bu. Yarım mısra. Bizim cefnelerimiz, teknelerimiz var diyor. Cefenat sözünü kullanıyor. Arapçada bu şekilde bir cemi kıllete delalet eder. Ona dedi ki cefenat yerine cifan demen lazımdır. Kur'an'da bu tabiri seçmiştir. Ve cifanın kal cevap demektedir. Cifan öyle de cemilenir böyle de. Cifan onun üstünde yüz bin on bin yüz bin bu kadarına denir. Ama cefenat desen onu aşmaz, ondan aşağı. Binanali, sen sizin teknelerinizin, denenlerinizin çokluğundan bahsediyorsun ama on tane manatı geçmiyor bu. Cifan deseydin daha güzel olacaktı. Bir. İkincisi hur tabirini kullanıyorsun. Hur agar kelimesinden. Bu alın parlaklığına, beyazlığına denir. Sen onların parlaklığını anlatırken sadece alın parlaklığı gibi mevzimin parlaklığı anlatıyorsun. Halbuki tu deseydin, beyaz sözünü kullansaydın bütünü beyaz manasını ifade edecekti. Bir yanlışın da budur, dikkat et diyordu. Yelma'ne sözünü kullanıyor. Yelma'ne, müzari kelimesi bu. Lema'a kelimesinden geliyor. Lema'an, parıldayıp kaybolma demektir bu. Lema'a ne diyorlar diyorsun. Yani parıl diyor hemen ışığı kayboluyor. Halbuki yüşrik ne deseydin, güneş gibi uzun boylu aydınlatma manasına gelecekti. Üç. Fidduha sözünü kullanıyorsun. Duha kelimesi mücerret kuşluğa söylenir. Ve hiçbir zaman medihde kullanılmış bir kelime değildir. Aşiyye kelimesini kullansaydın, bütün bir günü içine alacaktı. Bütün bir gün siz, misafirlere karşı böyle açıp. Kapınız kaçığınızda öyle parlaklıkla mehane ediyor ve bütün açıklığınızda, çıplaklığınızda halkın karşısındasınız sözünü ifade edecekti. Dört, yanlış. Ve esyafına diyorsun. Düşmanları öldürdüğünüzden, kılıçlarınızdan kanlar aktığından bahsederken esyafına diyorsun. Esyaf cem'i kıllettir. Ondan aşağı kılıç demektir. Yani onu geçmeyen kılıç, kılıçları ifade için esyaf denir süyuf deseydin yüzlerce binlerce kılıç olurdu. Beş yanlış. Yaktır ne diyorsun? Yaktır ne damla damla damlar demektir. Halbuki yecrine deseydin akar kanlar gider. Çok kan akıttığınıza delalet ederdi. Az iki tane adam öldürmüş manasına geliyor senin sözün. Yaktır ne diyorsun? Altı diyordu. Demen diyorsun. Dem kelimesi az bir kan demektir. Dima deseydin pek çok kimsenin kanının siz kasteden kimselerin kanının akıtıldığını ifade edecekti. Burada da bir yanlışım var. Valadına benil anka diyorsun. Biz yeryüzünde bulunmayan evlatlar dünyaya getirdik diyorsun. Halbuki insanın övünmesi için gerekli olan şey daha ziyade apa ecdadı ile övünmesidir. Halbuki sen evladınla övünüyor babalarını geride bırakıyorsun. ''Sekiz'' dedi. İki mısralık şiirde sekiz yanlış bulan büyük şair o kadın. Kur'an'ın rahle-i tedrisi önüne oturdu, sen dedi başka bir şey demedi. Sakrı için stan yazdı, ağlattı, çocukları vefat ettiği zaman gözünden bir damla yaş dökmedi. Ne mutlu size ki Resulullah'a kavuştunuz dedi. İşte Kur'an'ın bu fevkalade fesatı belatı, İfadedeki sultası ve saltanatıdır ki cahiliye devrinin en büyük şairlerini serfuru ettiriyor, inkiyada getiriyordu. Ve ondan sonra 14 asır dünyanın en büyük insanlarını İmam-ı Gazali'den alın İmam-ı Rabbani'ye kadar peygamber değildir ama bunlar peygamber değildir. Fakat Nebi gibi söz söylemiş de bunlar. Alın okuyun o meksubatı, bir insanın söylemesine imkan olmadığını göreceksiniz. Ama bütün bunlar, biz her şeyi Kur'an'dan alıyoruz. Bütün feyzimiz Hz. Muhammed'e dayanmaktadır. Ondan kopuk bir insanın bunları söylemesinin imkan yok dediğini göreceksiniz. Ve siz bu yıldızların, bu ayların, güneşler güneşi olan Kur'an-ı Muysul beyanı, bütün bunların berasında kavramayı anlamaya çalışın. Ve şu asırda yine en bari Kur'aniye ve Esrariye'nin, Tercümanı olan insanın eda, ifade havasına bakın. Kur'an bu anlayış anlayışı ve idrakına göre neler neler, hangi cevherleri pazara, piyasaya arz ettiğini görün. Siz de Allah'ın bu sonsuz nimetleri karşısında, sonsuz ihsanları karşısında secde-i şükrana kapanın. Cenab-ı Vâcibülü Şütfet Hazretleri nimetlerini değerlendirmeye bizleri muvaffak kılsın nimetler karşısında şakirinden eylesin. Nankörlük zilletine çukuruna düşmeden masum ve mahfuz buyursun. Şükrettirsin, ziyade etsin. Nankörlük yaptırtıp da azabı elime bizleri maruz bırakmasın. İllahi <Gülüyor> Teala'l-Fatiha.